Merhaba, hoş geldiniz. Ben pozitif bir insanım. Hayatım boyunca hep bir şeylerin değişeceğine inandım. Çocukluğumdan beri bir şeyleri değiştireceğime inandım. Gazetecilik mesleğini seçmem bir tesadüf değil. Gençlere hedef belirlemem bir tesadüf değil. Ben bir ekonomi programı yapıyorum. Ama hep gençlere sesleniyorum. Çünkü bir ülkenin geleceğini kuracak olan gençler, ülkenin her şeyi. Dünyada ne kadar büyük değişimler olduğunun farkında mısınız bilmiyorum ama o değişimler bize bolluk, bereket, refah, zenginlik getirmesi gereken ya da bize öyle vaat edilen bütün bu politika bize zarar verdi. Benim bir hikayem var. Bir hikaye anlatmak zorundayım. Gerçeği göstermek zorundayım. Gerçeği kendi aldığım eğitimin süzgecinden geçirip sizlerle paylaşmak zorundayım. Herkesin hayatında meslekleri var. Elbette ki yaşamımızı boşa geçirmiyoruz. Ben gazeteciliği seçtim ama yönetim bana bir saat verdi. O bir saat içinde, ben haftada her gün canlı yayın yapıyorum ama bir saat içinde kendi düşüncelerimi açıklayabiliyorum. Düşünceyi söylemek, açıklamak bana en çok gençleri hatırlattı. Çünkü gençler korkusuz olur, gençler değişimi başarır. Gençler yaşamak istediği dünyanın bütün temel taşlarını kendisi kurar. Türkiye'de öyle değil. Türkiye'de farklı bir yapı var. Türkiye'de kendimize soru sormamız gereken bir atmosfer var, bir matematik var, bir politika var. Kendimize ne yapıyoruz ve neye direnç göstermiyoruz sorusunu sormamız lazım ki değişimi başlatabilelim. İnsan hakları, demokrasi ve bolluk, bereket, zenginlik, ekonomik büyüme yani. Benim işim ekonomi bakın, ben ekonomi anlatıyorum. Ama beni en çok gençler, çocuklar, kadınlar, emekliler izliyor. Çünkü hikayemle özleştirdiler kendilerini. Bu çok önemli bir şey. İletişim kurabiliyorum. Bu kadar sosyal medya devriminin yaşandığı bir ortamda farkında mısınız? İletişim kurmuyoruz. Tek başına yalnız hayatlar yaşıyoruz. Benim itirazım buna. O yalnız hayatları bir araya getirebilmek için ben bir olgu kurdum kendime. Dedim ki Türkiye'nin bir tarafı çok gelişiyor ama bir tarafı çok zayıflıyor. Anadolu zayıflarken kentler ilerliyor, kentler gelişiyor, binalar yükseliyor. 11 Eylül Savaşı'nı hatırlayın, Irak işgalini hatırlayın. Dünya ne kadar adaletsiz bir yer. Bu adaletsizlikten en çok nasibini alan hangi ülkeler oldu? Gelişmekte olan ülkeler oldu, Türkiye gibi ülkeler oldu. Yani baktığımız zaman Irak işgali, emperyal çıkarların kendisine yonttuğu büyük bir savaş dedik. Sonra ortada hiçbir şey yok. Irak'ı işgal eden devletler yanlış yapmışız dedi. Ses çıkaran oldu mu? Hayır diyen oldu mu? Sivil toplum örgütleri neredeydi? Dünyada bu kadar insan hakları örgütünün sesini duyurmak için var olan medya neredeydi? Kimyasal silahlar bulunmadığında, boş yere bir ülke derdest olduğunda dünyadan büyük sesler duydunuz mu? Hiçbirimiz duymadık. Hiçbirimiz duymadığımız için de küreselleşmeye ses çıkarmadık. Tam tersine küreselleşme harika bir şeydi. Para yağıyordu. Bütün devletler arasındaki sınırlar yıkılmıştı. İletişim çağında iletişimin bütün duvarları teker teker çökmüştü. Üstelik bir de sosyal medyayı elimize aldık. Şahane. Dünyanın her ülkesinde ne olup ne bitiyorsa aynı anda öğrenebildik. Ama birileri kazandı, birileri fakirleşti. Birileri dünyaya para saçtı. Ben ekonomi anlatıyorum. Ama gençlere diyorum ki çok basit bir şey ekonomiyi anlamak. Çok basit bir şey matematiğinin parametrelerini kafanıza yazmak. Amerikan Merkez Bankası dünyaya para saçar. Irak işgali hataydı der. Ben yanlış yaptım der. Amerika'yı batırdım der. Finansal şirketlerin tamamı çöktü der. Bankalar bitti, insanlar işsiz kaldı der. İşsiz kaldıktan sonra da para basar ve piyasaya para saçar. Kim öder bedelini? Amerikan halkı. Kişi başına düşen 6 bin doları ortalama. Öder. Ondan sonra da karşınıza Donald Trump çıkar. Çıkar. Çünkü insanlar çekmiş. Çünkü insanlar yılmış. Çünkü insanlar fakirleşmiş. Evlerini kaybetmiş. Arabalarını kaybetmiş. Çocukları okula gönderemeyecek duruma gelmişler. Avrupa'ya bakın. Bu kadar insan hakları işgalleri yaşanırken Suriye'den milyonlarca insan savaştan kaçarak sınırlara yığılırken Avrupa ne diyor biliyor musunuz? Avrupa diyor ki ben sizi istemiyorum. Avrupa'nın temel idealleri ne arkadaşlar? Barış, özgürlük, demokrasi, herkes için eşit bir dünya. Bütün zenginlikten ortak pay alabilmek için mücadele, insan haklarını her şeyin üstünde tutabilmek. Merkel ne yapıyor? Merkel bir ülkeye geliyor, para veriyor ve bu ülkeye bir toplama kampı gözüyle bakıp paramı veririm ama mültecileri istemem diyor. İstemem dediği andan itibaren dünya ses çıkardı mı? Bir gençlik örgütünden ses duydunuz mu? İnsan hakları örgütlerinden gerçekten büyük manada bir haykırış, bir reaksiyon gördünüz mü? Dünyanın en özgür basını nerede? Dünyanın en fazla duyguyu, insanlığı, bütün iletişim kanallarının demokratik haklarını özgürce savunduğunu iddia eden kuruluşlar nerede? Ses çok çılız. Neden? İşte o küreselleşme dediğimiz şey var ya, bizi savurdu attı. Biz sesimizi unuttuk. Ses çıkarmayı unuttuk. Şimdi ben gençlere sesleniyorum çünkü bu kadar sesin unutulduğu, zayıfladığı ve hakikaten haksızlığa karşı duyamadığımız, duramadığımız bir ortamda, böyle bir dünyada, bütün Irak Savaşı'ndan, tutun Euro bölgesi ekonomilerinin batmasına kadar insanların orta sınıfın, sıradan ailelerin çöktüğü bir yaşamda ne oluyor ya? Neden biz böyle bir dünyada yaşıyoruz? Barışı konuşmak gerekirken, paylaşımı konuşmak gerekirken bu kadar çok zenginin yaşandığı ortamda o eldeki yüzde bir daha da zenginleşirken ortadaki giderek giderek giderek zayıflıyorsa ben ne oluyorum? Birey olarak ne yapıyorum? Sorusunu sordurtmak istedim ben. Ekonomi programında gençlerle konuştuğum şey bu. Diyorum ki çevrenizde olan bitenin farkına varın. Ama Türkiye'de gençler örgütsüz. Bu kadar büyük bir gücü elinde bulunduran, hikaye, safsata, OECD ülkeleri arasında en genç nüfusa sahip ülke Türkiye. Ne yapıyor Türkiye'nin gençleri? Bir aradalar mı? Hani sosyal devrim vardı? Hani sosyal medyada bütün duvarlar yıkılmıştı? Hani iletişim çağında yaşıyorduk? Bu kadar büyük haksızlığa karşı bir araya gelemeyen, yani örgütlenemeyen gençliğin kendisi nerede? Bir araya gelemeyen bu insanlar sosyal medyayı ne için kullanıyorlar? Sorusunu kendime hep sordum. Hep yerlerdeler. Biliyorum aranızda, içinizde dünyayı hakikaten değiştirebilmek, Türkiye'deki haksızlıkları giderebilmek, ekonomik adaletsizlikleri yok edebilmek için kafanızda bir net bir fotoğraf var, bir fikir var. Şu olsaydı var, siyaset size hayal kırıklığına uğrattı. Siyaset size çözüm üretemedi. Muhalefet sizin sesinizi duymadı. Muhalefet sizin ihtiyaçlarınızı görmedi. Çünkü başka bir dünyada yaşıyordu. Kendinize olan hayatı, kendinize tasarlayacağınız hayatı ancak siz çizeceksiniz. Ben programlarımda diyorum ki Türkiye Olağanüstü bütün bu küreselleşmeye karşı, bütün bu işte tek tipleşmeye karşı, aynı müziği dinlemeye, aynı kotu giymeye, aynı ülkelerde seyahat etmeye, aynı fotoğrafları, aynı yemekleri tüketmeye karşı. Türkiye hayır dedi bir ara. Farkında mısınız? Biz Kurtuluş Savaşı'nda dünyanın bizim üzerimizdeki kapital bütün emellerini elimizin tersiyle ettik. Şok oldu Batı. Şok geçirdi Batı. Bu kadar büyük bir savaşı, bu kadar az silahla kazanan bir ülkenin genç çocuklarını elbette ki güçlü görmek istemedi. Benim hikayem bu. Benim hikayem bütün bu gerçeği anlatırken tarımı kullanmam. Ben edebiyat okudum. Edebiyat okudum çünkü insanı anlamak istedim. İnsanın ihtiyaçlarını, Türkiye'nin elinde bulundurduğu değerleri, genç çocukları, hayalleri, emeklileri, yaşlı insanları, gözleri dolarak, ağlayarak köy enstitülerini bana anlatan insanları, 90 yaşında, 95 yaşındaki yaşlı, eli öpülesi insanları bularak kendimizi, kendimizi anlatmaya çalıştım. Bir saatim var benim. Haftada bir saat. Ne olarak kullanırsınız bu bir saati? Sizin elinizde medya gücü olsa bilemem. Ama ben bu hikayeyi anlatmak için tarımı seçtim. Çünkü bütün bu biraz önceden beri anlattığım, Zararsız gençlik, aman sen karışma, aman sakın elini taşın altına koyma, aman sakın olayların içinde olma diyen aileler var ya, o zararsız gençliği, o örgütsüz gençliği, o bir araya gelemeyen gençliği desteklediler. Hükümetler böyle yapar zaten. Siyasetçiler böyle yapar. Gençliği zararsız hale getirirler. Bakın geçenlerde bir yerde daha anlattım. Yine aklıma geldi yine söyleyeyim. Tayland'da bir tapınak. Dört ayağından zincirlere bağlı küçücük bir fil. Ve Tayland hakikaten e, yani insanlığa, sevgiye, hoşgörüye, paylaşmaya, o Budizm felsefesinin getirdiği dünya nimetlerinden hep beraber yararlanmak için sevgiye kapılarını açan bir felsefe. Bir din değil, bir felsefe. Ama küçücük üç aylık fil dört ayağından zincirle duvara bağlanmış. Ondan sonra da insanlar fotoğraf çektirip ...Facebook'larda paylaşıyorlar. O tapınakta bir tek ben bağırdım. Arkadaşlar bağırdım. Bağırdım çünkü canım yandı. Bağındı, bağırdım çünkü benim canım yanmamasına rağmen... ...başka bir canlının bu kadar büyük bir işkence içinde olmasını... ...benim insanlığım, benim vicdanım kabul etmedi. Vicdan kelimesi öyle basit bir şey değil. Yüzleşin. Gerçekten verilen hayatı size... ...bir tek hayatınız var. Verilen hayatı en kaliteli, en manalı... ...en anlamlı şekilde yaşayabilmeniz için... Vicdanınızla yüzleşmelisiniz. Biz bunu yapmıyoruz. Uzun zamandır unutturulduk. O unutturulduğumuz şeyi ayağa kaldırmamız lazım. O fil orada dört ayağından, ayaklarından kanlar akarak sallanıyordu. Bağırdım. Tapınağa birbirine kattım. Yeri geldiğinde bağırmalısınız. Ama zaman zaman susmak, izlemek, olayları analiz etmek daha önemli. Ama yeri geldiğinde susmamalısınız. Haksızlığa karşı Ayağa kalkmalısınız Eğer birisi hakkınızı yiyorsa cevabını vermelisiniz Eğer bir iş yerinde yetenekleriniz ortaya çıkmıyorsa Ayağınızı yere vurmalısınız Ve dimdik ayakta benim hakkımı yiyemezsin demelisiniz Bunun için eğitim alıyorsunuz Bunun için Anadolu'da yaşıyorsunuz Bunun için bu kadar özel bir coğrafyada Olağanüstü bir zenginliğin içinde Çok müthiş bir tarihle ve harika bir önderle yoğruldunuz Bu sizin en büyük şansınız siz Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran o muhteşem önderin çocuklarısınız. Sizlere emanet ettiği Türkiye'de bütün o emperyal güçlere karşı <gülüyor> arkadaşlar Irak durabildi mi? Mısır durabildi mi? Bu Bütün bu güçlere karşı durabildi mi? Bakın nasıl dağıldı? Libya ne oldu? Libya'da demokratik seçimler yapıldıktan sonra nasıl darmadağın gitti? Neden? Çünkü sizin Sizde hiçbir şey olmadı. Sizde bütün bu küreselleşmenin rüzgarına rağmen sağa sola savrulmadınız. Türkiye olarak hala dimdik ayaktayız. İslam ülkeleri içinde hala hukuka, demokrasiye olduğu kadar sahip çıkan ve kurumlara ayakta duran sadece Türkiye var. O liderin sayesinde tokadı zaten küreselleşmeye biz orada attık. Bu muhteşem bir güç. O fil sallana sallana ayaklarından kanlar aka aka mutsuz bir şekilde... İnsanların fotoğraflarına konu olurken bağırdığım tapınağın rahibi bana geldi. Niye bu kadar öfkelisin dedi. Niye bağırıyorsun. Ellerim titriyordu gerçekten. Dedim ki burası Tayland. Burası Bangkok. Bir hayvana böyle davranıyorsunuz. Ondan sonra da bana sevgiyi anlatıyorsunuz. Sizin sevginizi dinlemek istemiyorum. Sizin felsefenize konu olmak istemiyorum. Ülkenize bir daha asla gelmeyeceğim. Bu kadar güçlü hissettim. Bana dedi ki Sakinleşmelisin önce. Nedenini anlamalısın. Siz de nasıl bir ülkede yaşadığınızın nedenini anlamalısınız. Niye bu ülkede yaşarken susturulduğunuzun sebebini anlamalısınız? Size bir şey söyleyeyim. Dedi ki, fil güçlü bir hayvan. Eğer o güçlenirse... Daha da kötüsü gücünün farkına varırsa tapınaklarda fil beslemek zorundayız. Bizim için kutsal çünkü. Beni ezer. Dolayısıyla altı ay böyle kalmak zorunda. Fil olduğunu fark etmemek zorunda. Siz gençsiniz. Elinizde güç var. Bir büyük otorite eğer size konuşmayın, biraz susun, biraz daha geciktirin, biraz daha fikrinizi saklayın, biraz daha saklanın, biraz daha kimliğinizden, kişiliğinizden, duygularınızdan, tutkularınızdan, düşüncelerinizden arının diyorsa ayağa kalkın. Hayır deyin. Bunu nasıl yapabilirsiniz biliyor musunuz? Örgütlenme işte böyle bir şey. Örgüt kelimesinden biz korktuk. Örgüt kelimesini başka başka olumsuz anlamlarla... bir. Hayır. Örgütlenme iyi bir şey. Beraber olmak. Ben tarımın üstünden anlatıyorum. Niye biliyor musunuz? Çünkü bu bütün Türkiye'nin üstüne gelen güçlere rağmen Türkiye büyüyor, ilerliyor, gelişiyor. Ekonomisi 15 sene önceki gibi değil, 20 sene önceki gibi değil. Ama o küresel dünyanın size çizdiği harita üzerinden gidiyor. Sanayileşeceğim diyoruz. Biz daha fazla zenginlik vaat ediyoruz. Daha fazla yollar, daha fazla binalar, daha yüksek gökdelenler vaat ediyoruz. Anadolu boş. Hiçbir ülke yok. Kendi tarımını güçlendirmeyen ve sonra sanayileşen hiçbir ülke yok. Demokrasi olmaz. Eğer bütün Anadolu kentlere göç ederse eşitlik olmaz, hukuk olmaz, adalet olmaz. Çünkü kentlere geldiğinde zenginlik bulamıyor. Ben diyorum ki adaleti sağlayabilmemiz için, barışa elimizi dokunabilmemiz için, bütün Türkiye'yi bir araya getirebilmemiz ve gerçekten demokrasiyi konuşabilmemiz için Anadolu'da tarımı yeniden canlandırmamız lazım. Bakın tarımı şirketler yapıyor arkadaşlar şirketler. Anadolu'da insanlar değil, o insanlar para kazanamadıkları için kentlere göç ediyor. Kentlerde nasıl koşullarda yaşadığını bir hayal edin. Bir hayal edin. Yani e, bu inanılmaz bir şey. Bir araya gelmeden orta sınıfı güçlendirmeniz mümkün değil. Türkiye'de hayal ettiğiniz demokrasiyi insan haklarını kullanmanız mümkün değil. Bir sivil toplum örgütüne üye olmanız lazım. Bir şeye tutkuyla sarılmanız lazım. Bir fikri tutkuyla savunarak uyanmanız lazım. Her sabah aynı duyguyla uyanmaktan vazgeçmeniz lazım. Bir şey tutkuyla sevmeniz, bir şeye tutkuyla savaş duygusu duymanız lazım. Direnç duygusu duymanız lazım. Siz böyle bir ülkenin çocuklarısınız. Onun için her programımda gençlere söylüyorum. Çünkü güvenebileceğim başka hiç kimse yok. Anlatabileceğim, iletişim kurabileceğim, gelecek planlarını oluşturabileceğim, beraber yürüyebileceğim başka hiç kimse yok. Heyecan bitmiş, heyecan bir toplumda bitemez. Bakın bu kadar üstünüze kara bulutlar gelirken bana diyorlar ki bu kadar acayip bir ortamda bunları söylemeye korkmuyor musun? Böyle bir programı yapmaya korkmuyor musun? Korkaklık nedir biliyor musunuz? Korkaklık terk etmektir. Yok saymaktır. Arkayı dönüp gitmektir. Tam tersine ben eğer içinde olur anlatırsam kendimi daha cesur hissediyorum. Sürekli. Çünkü benim anlattığım hikaye hepimizin hikayesi. Benim anlattığım hikaye batı kalkınırken doğu çöküyorsa eğer o sosyal adaleti zedelersek hep birlikte batarız diyorum. Ben diyorum ki eğitim köy enstitüleri gibi özgün bir sistemin olduğu bir gerçeğin ilkokul, ortaokul, lise müfredatlarında olmaması skandal. Bunu bilmelisiniz. Köy enstitüleri 12 yıl sürmüş. Anadolu'yu kalkındırmak için Shakespeare dersinden tutun da Aşık veysele müzik derslerine kadar... Tarım dersinden tutun da felsefeye kadar bütün bu dersler Anadolu'daki insanlara yetiştirmek için varmış. Kim biliyor detayını? 12 sene boyunca bu okullar ne yaptı? Dünyanın en özgün sistemiyle üretim, kalkınma, büyüme, gelişme her şeyden önce kendini iyi hissetme, insan gibi hissetme, bilgilenme, kafasını aydınlatma, cesur olma, kimsenin seni ezmesine izin vermeme. Bakın tarımda kooperatifler yok. İsrail'e gittim. İsrail'de kibutslar, moşavlar, kooperatifler dev. Üretim yapıyorlar. Biz yavaş yavaş şirketlere teslim ettik. İnsana değer vermemiz lazım. Bunun için savaşın. Sivil toplum örgütlerine girin. Sivil toplum örgütlerinde bir şeyi başarmanın keyfini yaşamak için bir adım atın. Hayatta bir gayeniz olsun. Çok güçlüsünüz ama bir arada değilsiniz. Bir arada olmadığınız süre boyunca hiçbir şey değiştiremeyeceksiniz. Halbuki her şeyi değiştiren bir ülkenin çocuklarısınız siz. Hala direniyoruz, hala varız. Donald Trump'ların çıkmasının, dünyada Müslümanları yasaklayacağım, işte Meksika'ya duvar öreceğim demesinin sebebi insanların hayal kırıklığı. Görmüyor musunuz? Kapitalist Amerika'da bir sosyalist adam tarih yazıyor. Ben sosyalistim diyor. Sosyal demokratım diyor. Eşitlik istiyorum diyor. Bu kadar çok üniversite gençliği okullara para veremez. Dünyanın en büyük ülkesi ekonomisi olarak bu kadar orta sınıf çökük yaşayamaz. Evini nasıl ödeyecek? Araba morgucunu nasıl ödeyecek diye kaygılarla geçin, geçinemez. Benim bir sağlık sigortam niye yok sorusuna cevap veremiyorsa biz büyük bir ülke değiliz diyor. Gerçekten büyük bir ülke değil. Sömürüyor çünkü. Biz kimseyi sömürmedik. Biz Osmanlı'dan beri dünyaya kapı açtık. Biz böyle bir ülkenin çocuklarıyız. Ve şimdi toprağından kazanan, tarımla uğraşan çiftçilere diyoruz ki yerli tohum yasak. Kullanamazsın. 10 yıl hapis cezası. Biliyor musunuz? Üzülmeniz lazım. İçinizin titremesi lazım. Anlamaya çalışmanız lazım. Niye iki büyük küresel şirketin Türkiye'ye girip yerli tohumu yasaklayıp zaten enerji ihtiyacımız olduğu için milyarlarca dolarımızı enerjiye verirken bir de tohuma mı verelim? Tohumu ithal mi edelim? Köyün ne yaptı? Tek tek üniversitelerde bilim yuvaları kurup bilim adamlarıyla tohumlar üretti. Anadolu'nun tohumlarını ıslah etti. Bizim dünyaya tek tek her bir ürünümüzü Markalaştırarak İngiltere'nin denizlerinde, o izin vermediği dünyanın okyanuslarında İngiliz sömürü düzenini kırıp Türk tohumlarıyla dünyaya Anadolu'nun lezzetini tattırmamız lazım. O zaman işte geliyorsa eğer şehre ve mutsuz oluyorsa koşa koşa toprağına dönecek. Ama bilim adamları bilim üretirse onun için bilim şart, teknoloji onun için şart, RG'ye yatırım onun için şart, onun için üniversite gençlerine güveniyorum. Çünkü en azından bilime dokunuyorsunuz. Ama bilime dokunurken ben ne yapabilirim sorusunu aklınızda bulundurursanız eğer, bir araya gelmek için küçük küçük adımlar atabilirsiniz. Ve bu adımlar fark yaratacak arkadaşlar. Çünkü burası özel bir ülke, özel bir toplum. İnsanlar çaresizlikten mücadele gücünü bıraktıysa eğer, bir araya gelip sivil toplum örgütleriyle bir şeyleri değiştirmenin savaşımını başlatabilirsiniz. Ama... Bir şeye tutkuyla sarılmazsanız hiçbir şey başarılamaz. Onun için diyorum ki kendinize sorun. Ben ne yaptım? Neden yargıdan bu kadar çok şikayet ediyorum? Neden bürokrasiden bu kadar dertliyim? Neden Türkiye'deki demokrasi bana dokunmuyor? Neden bir türlü düzelemeyen bu adaletsizlikler, eşitsizlikler benim için hala birer ütopya? Siz ne yaptınız diye sormalısınız. Ben diyorum ki ben ne yapıyorum? Gazeteci olarak. Ben ne yapabilirim? Ben kaç kişiyi etkileyebilirim? Ben kaç kişiye gerçeği anlatabilirim? Ben kaç kişiyi gerçekten duygularımla, heyecanımla, tutkumla, evet doğru söylüyor, ben de bir şey yapabilirim, dünyasına itebilirim. Benim amacım bu. Nefesim yettiğince, gücüm bana el verdiğince, bunu yapmaya devam edeceğim. Ben ne olduğumu biliyorum. Ben mesleğimi hakikaten büyük bir farkındalıkla seçtim. Ve mesleğimi yaparken... Ne yaptığımın, ne söylediğimin, ne yapacağımın, nereye kadar uzanacağımın yol boyunca hikayesini kendime yeniden anlattım. Farklılaştım. Edebiyat okudum. Çünkü beni edebiyat daha iyi bir insan yaptı. İnsanı tanıdım. Rakam değildir her şey. İnsandır, hayattır, ülkedir, gerçektir ve geleceği kurmaktır. Siz gençsiniz. Geleceği kurabilirsiniz. Siz o üç aylık fil değilsiniz. Zincirlerinizden çıkın ve konuşun. Ayağa kalkın, dimdik durun. Siz Atatürk'ün çocuklarısınız. Teşekkürler.